Mürciyenin Çıkış Sebepleri Ferhat Cura Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam Muhammed'in, âlinin ve ashabının üzerine olsun. Mürciyenin tarihsel gelişimini anlattığımız geçen sayılarda mürciyeyi iki dönemde incelemiştik. Mürciyetül Ula diye isimlendirdiğimiz ilk dönemde ortaya çıkan tablonun günümüz mürciyesiyle bir alakası olmadığını söyledik. Sahabe arasında ortaya çıkan fitnede tarafların hakkında hüküm vermekten kaçınan kişiler, mürciyetul ula diye adlandırılmaktaydı. Asıl mürciye ise sahabe arasındaki fitne ile ilgili insanların görüşlerini dinlendirmeye başladıklarında ortaya çıktı. Hariciler, sahabenin genelini tekvir ederken ehli sünnet tekvir etmekten kaçındı. Mürciye de tekvir etmedi ancak dayandığı noktayla ircanın temelleri atılmış oldu. Özetle mürciye şunu söylüyordu. Sahabenin birbirlerine kılıç çekmesi yanlış bir davranıştır. Ancak bu bir ameldir. Amelde imanı etkilemez. O yüzden sahabeyi bu amellerinden dolayı tekfir edemeyiz. Amellerin imandan olmadığına dair ortaya atılan bu düşünce haricilere cevap vermek için de ancak sonrasında müstakil bir itikat haline geldi. Bizler Mürceiye'nin başlangıcını her ne kadar bu şekilde tasnif etmiş olsak bile bu hususta birçok görüş ortaya atılmıştır. Şimdi tek tek onlar üzerinde durmaya çalışalım. Mürceiye'nin temellerinin nereye dayandığına dair görüş bildiren bir grup sahabeye işaret edilmiştir. Onlar şöyle söylemektedirler. Ali radıyallahu anhla Muaviye radıyallahu anh arasında yaşanan fitneden önce Medine'den uzak bölgelere gitmiş olan sahabeler vardı. Bunlar fitne başlayınca geri döndüklerinde bu tabloyla karşılaştılar. Her iki tarafa da tepki gösterdiler ve kimsenin yanında yer almayacaklarını belirttiler. Böylece ircanın temelleri atılmış oldu. Bu görüş birkaç yönden yanlıştır. Öncelikle mürciyeyi iki kısma ayırmadan yapılacak değerlendirmeler her halükarda eksik olacaktır. Eğer bu görüşün sahipleri, Ameli imandan görmeme üzerine itikatlarını şekillendiren mürciyenin çıkışını buna bağlıyorlarsa bunu zaten konuşmaya gerek yoktur. Çünkü iddiadan da anlaşılacağı üzere konunun iman veya amelle alakası yoktur. Eğer burada kastedilen mürciyetül ula ise o zaman şunu söylemek gerekir. Mücehetül Ula fitne anında tarafların arasında hüküm vermekten kaçınanlardan oluşmaktaydı ve olaylardan yaklaşık 40 sene kadar sonra ortaya çıktı. Fitne zamanına şahitlik eden sahabilerin bu hususta zaten görüşleri belliydi. Ali'yi radıyallahu anh halife olarak görüyorlar fakat Müslümanların kendi aralarında yaptıkları savaşın fitne savaşı olduğunu vurguluyorlardı. Onlara göre savaşan her iki taifede hata etmişti. Bu yönleriyle sahabeyi mürciyetul ula kısmına dahil etmek de mümkün değildir. Mesela Usame bin Zeyd Ali'nin radıyallahu anh elçisine bu yapılan savaşın iyi bir amel olmadığını söyleyip onların yanında yer almayacağını ifade etmiştir. İbni Ömer, Peygamber aleyhisselamla beraber fitneyi kaldırmak için savaştığını ama bu çarpışmaların fitneyi daha da arttıracağını söyleyip çarpışmalara dahil olanları eleştirmiştir. Bir kısım sahabe, Allah Resulü'nün iki Müslüman birbirine kılıç çekerse ölen de öldürülen de cehennemdedir hadisine dayanarak çatışmalardan geri durmuşlardır. Fakat dikkat edilirse bu geri durma halinde bir tarafsızlık söz konusu değildir. Bilakis her iki tarafın yaptığı bu amelin yanlış olduğu hususunda hemfikirdirler. Maalesef bu görüş sahabeye dayandırılmaya çalışılarak, mürciyenin inancı İslam ümmetine, doğru bir itikad olarak servis edilmeye çalışılmıştır. Hatta Mürciye'nin fikir babası olarak bazı müsteşrikler İbni Ömer'i radıyallahu an göstermektedirler. Tabii ki sahabe üzerinden oynanan bu oyunun asıl hedeflediği şeyler başkadır. Amaçlarının ne olduğu konumuzla alakalı olmadığı için değinmeyeceğiz. Ancak zahabenin hepsinin ya da genelinin atıl hale getirildiği her düşüncenin arkasında Kur'an'ı kendi heba ve heveslerine göre yorumlama arzusu olduğunu bilmek gerekir. Burada yapılan da kısmen ona hizmet etmektedir. Mürciyenin çıkış noktasıyla alakalı ortaya atılan bir başka görüşse Emeviler zamanıyla alakalıdır. Emeviler dönemi Arap olmayan Müslümanlara zulümlerin ayyuka çıktığı bir zamandır. Hilafetin ve nübüvvetin kendilerinde toplandığını söyleyerek diğer ırklardaki Müslümanlara baskı yapmışlar, İslam'ın onlara tanıdığı hakların bir kısmını onlara vermemişlerdir. Mürceğinin çıkışını bu zamanda yaşanan hadiselerle değerlendirenlerin görüşünü anlamak için ilk önce bazı tarihi olayları anlatmak gerekiyor. Bu iddia sahiplerinin görüşlerini dayandırdıkları tarihi olaylarda karşımıza iki şahıs çıkmaktadır. Birisi zalimliğiyle ünlü, Haccac, diğeri ise o sırada Emevi valilerinden bir vali olan Abdurrahman İbni Muhammed İbni Eşas'tır. Haccac, sevmediği bir valinin ayaklarını kaydırmak için her türlü çabayı göstermektedir. İbni Eşas, fethettiği bazı bölgelerde Haccac'ın zulüm içerikli emirlerini uygulamaz. Özellikle Arap olmayanlara karşı muamelede direktiflerin dışına çıkan İbni Eş'as'a yöre halkı destek verir. O bölgenin ileri gelenleriyle durumu istişare eden İbni Eş'as'a sahabenin de Ebu Tufein radıyallahu an aralarında bulunduğu topluluk biat bozma çağrısı yapar. İbni Eş'as daha sonra geldiği Basra'da da ciddi destek alır ve Emevi iktidarına karşı bir kıyam başlatır. Bu başkaldırıya Said bin Cübeyr gibi alimler de destek verirler. Hatta kıyam kanlı bir şekilde bastırıldığında Said bin Cübeyr kaçak olarak yaşamak zorunda kalır ve 10 sene kadar sonra şehit edilir. İşte bu hadiselerin üzerine mürciyenin temellerinin atıldığını iddia edenler şöyle demişlerdir. Mürciye tasdik hususunda insanların imanlarını eşit görmektedir. Basra'da başlayan kıyamda insanlar eşitsizliğe karşı ayaklanmışlar ve mürciyenin herkesi eşit değerlendirdiği bu görüş altında kenetlenmişlerdir. Mürciyenin tarih sahnesinde gerçek manada yer aldığı zaman bu zamandır. Bu düşünce birçok yönden yanlıştır. Öncelikle mürciyenin imanda herkesi eşit görmesi gibi bir düşüncesi yoktur. Ameli imandan saymamaları, onları diğer fırkalardan ayıran en belirgin vasıftır. Bu olaylar zincirinde de bu vasfı işaret eden herhangi bir nokta yoktur. Ayrıca mürciyeye en şiddetli tepkiyi gösteren alimlerden birisi Said İbni Cübeyr'dir. Onun da mürciyenin temellerinin atıldığı iddia edilen bu tabloda gösterilmesi mümkün değildir. Mürciyenin temelleriyle alakalı görüş beyan eden taifelerden birisi de harici etkenine vurgu yapmaktadır ve şöyle demektedirler. Hariciler herkesi tekvir ettiklerinde onların karşısında duran taife, mürciye oldu. Bu düşüncelerin temelleri de o zaman atıldı. Bu görüş kısmen doğrudur. Mürciye, haricilerin fitnesini söndürmek için ortaya atılan düşünceleri de içinde barındırmaktadır. Ama tek etken budur diye söylemek yanlıştır. Ehli sünnet de haricilerin bu amellerini reddetmiş ancak mürciye gibi sapmamış ve saptırmamıştır. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 40. sayısında yayınlanmıştır.